Üç Esas ve Bunun Delilleri adlı eserin üçüncü esasını, üçüncü aslını okumaya devam ediyoruz. Belki de bu akşam bu kitabı Allah-u Teala bizlere bitirmeyi muvaffak edecek. Eğer bu kitabı bitirirsek önümüzdeki derslerde bir kavaitul erba, dört kavait, dört kural adlı küçük risaleyi yapıp Ondan sonra yine aynı müellifin rahim Allah'ın ı Tevhid adlı eserini tekrardan okumaya başlayacağız. Aranızdan ezberleyenler inşallah o kitabı da olacaktır. <gülüyor> Bu mübarek misale elimizin arasında bulunan Üç Esas ve Bunun Delilleri adlı mübarek misalenin son esasını öğrenmeye geldik. Bu dersimizin konusu üçüncü esas olan kabirde kula meleklerin ''Men nebi yuk, nebin kim?'' diye sordukları sorunun cevabını açıklayan üçüncü esas. Daha önceki derslerde açıkladığımız üzere bu, her Müslüman erkek ve bayan, her müslim ve müslüme dünya hayatında bu üç esası bilmek zorunluluğu var. Yani Üzerinde bunları öğrenmesi farz, vacip. Bunların ilkini açıkladık. Ma'rifetul abdi rabbehu'' Neydi bunların ilki kulun Rabbini tanıyıp ilmesi. Konuyla ilgili gereken açıklamayı yerinde yapmıştık. İkinci olarak kul neyi bilecek? Marifetul İslam bil edille. Allah Teala'nın göndermiş olduğu İslam dinini delilleriyle birlikte ne yapması kulun öğrenmesi. bunlarla da amel etmesin. Ki bu bütün haklılardaki dersimizin konusu olmuştu. Üçüncü esas ve bu kitabın son esası, son bölümü kulun Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı tanıyıp bilmesi Tanıyıp bilmesi Bundan maksadımız nedir? Ve <gülüyor> allif bununla kastettiği nedir? Ders esnasında bunların hepsine inşallah değineceğiz. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz üzere kul Öncelikle şuna iman etmeli bu esasla ilgili olarak. allah Teala, Yüce Allah son peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. insanları şirke bulaştıktan sonra yeniden tevhide davet etmek için ve onlara kendilerini cennete yakınlaştıracak her türlü ameli göstermiş, öğretmiş ve kulları Cehennemden, ateşten adı koyacak, uzak tutacak, her türlü yasakları da ne yapmış, beyan etmiş, açıklamış ve dini onlara ne yapmış? Tam olarak eksiksiz, noksansız, ziyade ihtiyaç duymadan, içinde hiçbir değişikliğe, tarife, teddiğe ihtiyaç duyulmaksızın, kamil, mükemmel, eksiksiz, mükemmel bir dinle yapmış bu kullara, Allah'ın kullarına vermiş, tebliğ etmiş. Yani genel olarak kul buna iman etmeli ilk olarak, buna iman ederek, Son icmali olarak da tafsili e, olarak da tafsili olarak da Nebi bir Vesselam kimdir? Hangi kavimdendir? Nerede nasıl yaşamış? Yani hayatını ne yapması olması lazım? Kulun bilip öğrenmiş olması lazım. Diyor ki Muallif Rahimahullah El Aslus falif. Üçüncü esas, üçüncü asıl Ma'rifetu Nebi'ikum Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Nebimiz, Peygamberimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilip, tanıyıp onu öğrenmek. Üçüncü esas budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? O Muhammed ibn Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. İbni Abdilmuttalib babasının babası olan yani dedesi de kimdir? Abdilmuttalib'dir. İbn-i Haşim. Haşim'in oğlu, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oldu Babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib, dikkat ederseniz Abdülmuttalib ismi Muttalib'in kulu demek. Yani Muttalib aslında Muttalib aslında büyük dedesi olan e, Haşim, Haşim, büyük dedesi olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük dedesi olan haşimle ile Abdülmuttalib, yani Muttalib'in kulu olarak Bilinen kişi, yani dedesi, peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesi, Medine'ye beraber geliyor. Biliyorsunuz Nebi aleyhissalatü vesselamın Medine'de de bir neyi var? Ee, akrabalık bağı var Medine'de. Aslı ama Mekkeli. Yanında hep beraber bu Haşim, bu Abdülmuttalip'i gezdirdiği için insanlar ona muttalibin kulu olarak bakıyorlar. Bana diyor ki bu muttalibin neyi? Kölesi, yani yanında gezdirdiği kölesi. Halbuki onun niye o? oğlu hatta yani e, oğlu. Ondan sonra hatta amcası diyor. Amcası Muttalib. Pardon, düzeltelim orayı. Amcası Muttalib, Abdul Muttalib yanında gezdirdiği için, götürdüğü için insanlar zannediyor ki bu onun efendisi. Bu onun efendisi. O da onun kölesi zannediyorlar. Ve var. O ne demeye başlıyor ona? Abdul Muttalib. Muttalib'in kölesi diye isimlendiriyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi neydi? Muhammed. Bu isimle bazı alimler diyorlar ki bu isimle isimlenen başka bir is insan yoktur Arap aleminde o dönemlerde. Bazı tarihçiler de diyorlar ki hayır e Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın isminde birkaç kişi de olsa isimlenmiş bazı insanlar bulunmuştur. Ama tarihçiler ittifakıyla o dönemlerde Hamet vardı. Ah yani Hamet adıyla isimlenen isimler vardı. Muhammed ise arkadaşlar övülen Övülen, yani sevilip övülen, sena edilen manasındadır. Sevilip övülen manasındadır. İnsanlar, Araplar kendi çağlarında, kendi dönemlerinde çocuklarına bu tür isimler verilermiş. Ki tefaül babından, imsellik babından büyüdüğünde, çocuğun yetiştiğinde bu hasletlere, bu sıfatlara, bu vasıflara sahip olmasını temenni ederlermiş. mesela yani onların çocuklarına koyduğu isimlerden bazıları da böyle kötü korku içsinler onunla da düşmanını korkutmak istiyorlar büyüdüğü zaman ne yapsın? düşman o ismi duyduğunda korksun Kork düşmanı korkutacak tabiata bizzaca sahip olsun işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi bu şekilde isimlendirilmiş ve Allahuteala Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsederken ne olarak bahsediyor? Muhammed olarak bahsediyor ne diyor? Muhammedun Resulullah Muhammeddir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 Sena edilmiş manasına gelen isimler ona Nabi'ye hitap ediyor. Nedir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın lakabı? Lakabı nedir? Ebul Kasım. Onun lakabı Ebul Kasım'dır. Haşim bin Kureyş. Yani Babasının babasının babası. Yani üçüncü babası diye ifade edeceğimiz Haşim. Hangi kabileden arkadaşlar? Kureyş kabilesinden. Kureyş ise Arap, la, Arap, Arap kavminden, Arap milletinden bir kabile. Peki Arap'lar kimin soyundan gelmekte? فَالْاَرَبُوا مِنْ ذُرْرِيَةِ İbrahim, اِبْرَحِيمِ الْخَلِيلِ Arap kavmi ise İbrahim Aleyhisselam'ın, Peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var biliyorsunuz yani. Birisi İshak, birisi İsmail. Peygamberliğin geldi. İsmail Aleyhisselam'dan kim geliyor arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam geliyor İsmail'den. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği oradan geliyor. Araplar da nereden geliyor arkadaşlar? İsmail'den geliyor. Yani İsmail'in züriyetinden Arap kavmi, Arapların içinden Kureyş seçilmiş, Kureyş'ten Haşimoğulları, Haşimoğulları'ndan da kim? Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Seçilmiş. Ki daha önce hadislerde söylemiştik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? İnna Allah sıstafa min veledi İsmail. Allah-u Teala İsmail oğullarından Kenane'yi seçti. Mustafa Kureyş min Kenane Kenane'den Kureyş'i seçti. Vestafa min Kureyş beni Haşim Kureyş kabilesinden de beni Haşim, Haşim oğullarını seçti. Vestafa ni min beni Haşim. Beni de beni Haşim'in arasından ne yaptı? Seçti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yaşı kaçtı arkadaşlar? Ve lehu minel umri telafun vesittune sene onun yaşı 63'tü. Yani 63 sene Feli Aleyhisselatü Vesselam Ömür sürdü, yaşam sürdü. Minha arbaun kablen nubuve. 63 yılın 40 yılı nasıl geçti arkadaşlar? Vahisiz geçti yani bir peygamberlik. Nubuve, resalet kendisine yapmamıştı, ulaşmamış, gelmemişti. Salaza ve 23 sene ise Nebi Aleyhisselat Vesselam. 23 sene Nebiyen Rasule. bir nebi olarak, bir rasul olarak ne yaptı? İnsanlara davet olarak yaşadı. Nuh bir e bi ikra. İkra Bismillahi kerbi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku, ayetiyle kendine ne inmiş oldu, ilk vahiy inmiş oldu ve hangi mertebeye gelmiş oldu? Nebilik. nebi, nebi olmuş oldu. Daha sonra يَا اَيُّهَا الْمُدَّتْفِرْ قُمْ فَاَمْذِرْ Ey elbisesine bürünmüş insan. Korkudan gelmiş. Aleyhisselatü vesselam. Vahiy indikten sonra korkuyor. Göğsü nefes alıp verirken inip çıkıyor. Allah talepine diyor. يَا اَيُّهَا الْمُدَّتْفِرْ Ey elbisesine bürünmüş olan kişi. قُمْ فَاَمْذِرْ Kalk ve insanları da uyar. Artık hangi makam? Bakın nübüvvet. Vahyin indiği, şeriatın indiği, ancak insanlara, diyor ki alimler, ancak insanlara bunu tebliğ etmenin kendisinin üzerine farz olmadığı kişiler. Nebi demek diyorlar, insanlara tebliğ etmenin üzerine farz olmadığı kişiler. Vahiy gelmiş, yeni bir şeriat gelmiş ama onu insanlara tebliğ etmesi üzerine değil, ne değil? Farz değil, bir, şey, bir tarife göre. Ama bizler biliyoruz Nebi Aleyhisselatü Vesselam nubuvvet zamanında, nubuvvet sırasında tebliğ yapmış. Ebu e yapmış, Radıyallahu Hatice'ye yapmış, Ali'ye yapmış, birçok sahabeya yapmış. Risalet gelmeden, Rasullük gelmeden. Peki bunu nasıl açıklayacağız, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu tarife göre Diyeceğiz ki bu tarife göre Nebilik kendine bir vahiy gelen, şeriat gelen ve onu emretmesi farz olmayan farz olmayan. Yani bir ama emredebilir. Emret müstahak olarak, istihkak olarak ne yapabilir? Emredebilir. Bu tarife göre bu kabilden diyoruz. Bu babtan diyoruz. Bu manada açıklıyoruz. Ama biz daha önce derslerimizde nebi ile resul arasındaki farkı açıklarken şu, şu tarifi söylemiştik, demiştik ki nebi kendisine bir vahiy gelen ve o vahiyi kendine muvafık olan, muhalefet etmeyen, kendisi gibi düşünen insanlara aktaran, anlatan insanlara demiştik. Rasul ise, ise kendisine yeni bir din gelen, yeni bir, inen, yeni bir kitap inen ve bunu kendine muhalif olan insanlara anlatmakla emrolunan demiştik. Yani her iki tarifin de e, eksiklikleri var ama genelde bu iki tarif üzerinde e, Nebi ve Rasul tariflerini yapmakta dönmekte, bunun üzerinden tarifler yapılmaktan. bizler diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ilk peygamberlik, ikra, nububet ikra emriyle geldi, oku emriyle geldi Risalet ise, Resulü 2 ise Ya eyyuhel muddeffir ey elbisesine görülmüş kum feendir kalk ve insanları ne yap uyar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu şehri neresiydi? Mekkeli, ki Mekke Onun çok sevdiği topraklardan bir tanesiydi. Kamyonu çıkarmamış olsaydı, oradan çıkmayı da ne yapmıyordu Aleyhisselatü Vesselam? İstemiyordu, arzulamıyordu. Hacer ile Medine. Ne yaptı Nabi Aleyhisselatü Vesselam? Medine'ye hicret etti. Allahu biin Nedaratı an Şirk. Allah Taala onu neylen gönderdi? İlk yüklediği görev neydi? İn Nedarat an Şirk. İnsanları Şirk'ten sakındırmak. İnsanları şirk'ten uzaklaştırmak. Ve ne yapması? Tevhide davet etmez. Bakın bu ifadeler, daha önceki derslerde de söylemiştik. Şeyhul İslam, Muhammed İbni Abdülvahab, bu ifadeleri yazarken, kullanırken, öyle kalemi nasıl geldiyse, aklına ne, nasıl geldiyse yazmıyor. İkat edin, önce ne var? Şirk'ten sakındırmakla gönderildi, sonra... fevhide davet etmekle gönderilir. Yani burada bir ne var? La ilahe illallah'ın bir talibi var. Daha önce demiştik La ilahe illallah'ta önce ne var? Nefi var. Sonra ispat var. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öncesi öyleydi. Yaptığı ne? İnsanları şirkten sakındırmak, ulaştırmak. Sonra ibadet edilmesi gerektiğini insanları anlatıp bu ibadetinde yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini onlara açıklamak. Alimler bu yüzden diyorlar ki et التخلية قبل التحلية. Tahliye يعني هذا الإفادة؟ أولاً تخلية ستصطنف، ماذا يعني تخلية؟ تخلص، تخلص، تخلص، Boşaltacaksın. تخلص، Temizleyeceksin. تخلص، Önce arındıracaksın. Kazıyacaksın. Sonra tahliye. Dolduracaksın. تخلص، Temizleyeceksin. تخلص، yeri doldurup temizleyip e, güzelleştireceksin. Et-Tahliye, kable et-Tahliye. Yani mesela bazı cemaatler var, tedbir cemaati var, ikhvan-ı muslimin var. Bunların menheci ney? Bunların gittiği metod ney? Bu değil. Önce diyor insanları güzelleştirelim. Yani insanlara namazı emredelim. Orucu emredelim. iyi insanlar olmasını emredelim. Sonra diyorlar biz onları ne yaparız? Şiften alırız. Yani sofilere gidip de dersek ki siz şimdi içinde yaptıklarını yanlış, korkarlar, ürkerler, biz onları ne yapalım? Onları, e, olduğu gibi bırakalım, sonra onları ne yaparız, düzeltiriz. Ama bakıyorsunuz, Peygamber aleyhisselatü vesselam, Ebi aleyhisselatü vesselamın menheci metodu, bu değildi. Önce tahliye yaptı, boşalttı, temizledi, kazıdı, sonra boşalan, o boş sayfaya, bembeyaz o boş sayfaya ne yaptı, doldurdu, insanlara dini emretti. Ki biraz sonra açıklayacağız. وَالدَلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili nedir? يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ Allah sana buyuruyor. Ey elbisesinde buyurulmuş. قُمْ فَاَنْذِرِ Kalk ve insanları ne yap? Yav. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini ne yap? Tekbir et, yücelt. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ Süfessirler Kalk Bu ayeti elbiseni temizle olarak da açıklıyorlar. Amellerini temizle olarak da açıklıyorlar. Muhakkik müfessirler, tetkikçi müfessirler daha çok ikinci görüşle. Yani kalk ve ne yap? Amelini ne yap? Düzelt, temizle. Siyab kelimesi Arapça'da, Siyab, fevb kelimesi Arapça'da Elbise manasında kullandığı gibi alimler diyorlar ki ameller manasında da ne Kullanılabilir. Çünkü diyorlar her, her ikisindeki ortak nokta da insana bitişik olması. İnsanla beraber gelip dolaşması. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَا تَعِرَهُ ف۪ي Her insana ne yaptık diyor Allah-u Teala? Boynunu, amelini astık. Niye T diyor? Çünkü amel ondan ne yapıyor? Göğe yükseliyor. Kalkıp onu kuş onun tercümesinde. Burada da وفيا بكرة تطهير ملابسنا نظيفة، يعني أمرنا نظيف. لأن في ذلك الوقت يقولون، مفسرنا، في bu ayetin indiği dönemde Nebi ماذا Vesselam'a namaz kılmak ne değildi bu manada? Farz değildi. Namazın الوقت. şartları henüz تكن في ذلك الوقت. فالصلاة لم تكن في ذلك الوقت. فالصلاة لم تكن في ذلك Hemen bakın ayetin devamında diyor ki, bununla ilgili olarak amellerini arındır. Ver rücze. Nedir rüc? Tutlar. Yani pislik. Buradaki maksat müfessirler diyor? Tutlar. Sanem ve vesen. Asnam ve evsen. Nereden ne yap? Uzaklaş. Fehcur. Onları terk et. Nedir sanem arkadaşlar? Sanem şekilli olan. Yani insan şekli olabilir. hayvan şekli olabilir. Şekil, suret biçiminde yapılmış ve Allah-u Teala'ndan gayrı, Allah-u Teala ile birlikte ibadet edilen, dua edilen şeylere ne diyoruz? Sanem. Sanem diyoruz. Ama bir şekil üzere olmayan, bir suret üzere olmayanlara ne diyoruz? Ve sen diyoruz. Ve sen. İkisi arasında ne var? Bir fark var. O yüzden aleyhissalatü vesselam Ey Allah'ım diye dua ederken ''Vam la tec'al kabri'' Benim kabrimi kılma. Ne kılma? ''Vesenen yuhbet'' İbadet edilen bir ''Vesen'' ''Sanem'' demiyor bak. ''Tut'' demiyor. demiyor. Niye? Çünkü kabir ''Tut'' değil. ''Tut'' sevgilinde değil. Orada ''Sanem'' de diyebilirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. ''Allah'ım benim kabrimi senden başka ibadet edilen'' bir put yapma diyebilirdi ama daha geniş bir ifade kullanıyor. Diyor ki, vesen. Vâme lâ teca'al kabri, vesenen yu'bed. İbadet olunan bir vesen yapma. i̇l diyor ki, ver ve vehzur. Bu necis olan, pis olan put ve sanem ve vesenlerin hepsini ne yap? Terk et. İster ağaç olsun, vesen. Ağaç bir vesendir. İster şekil biçiminde olmuş, sanem olsun, put olsun, bunların hepsini terk et. ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ İnsanlara vererek onlardan daha fazla almayına yapma istemem. Amacın bu olmasın. وَلِرَبِّكَ تَصْبِرْ Ve Rabbin için ne Sabret. Rabbin için neye sabret? Açıklık. Sabır ne içinde arkadaşlar? allah Teala'ya itaat ederken sabır. İsyana tahammül. etmede sabır, Allah Teala'nın takdir ettiği şeylere sabır. Bundan her biri, her üçünün sabra ihtiyacı var. Sabah namazına kalkmak sabır ihtiyacı var, sabır ister. Zina etmemek, içki içmemek, harama bakmamak sabır ister. Başta bir musibet geldi, neler geldi? Allah takdir etti, ne ister? Sabır ister. İşte bunların hepsine erdi olanlara sabret. Ama ana qum ve müellif diyor ki, rahimallah. Qum manası kalk ve uyar. Bunun manası. Yani diyor ki يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدُعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ Yani şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. Şirkten sakındırıyor ve tevhide davet ediyor. وَا رَبَّكَ فَكَبِّرِ Bunun manası ne? Açıklıyor. اَيْ اَظِّمْهُ بِالْتَّوْحِيدِ Onu birleyerek tevhid ile ne yap? Yücel. Tevhidin tüm kısımları onu ne yap? Yücel. Urbubiyetiyle, uluhiyetiyle, isim ve sıfatlarıyla, onun şeriatına emirlerine boyun eğerek, kaderine takdir ettiği şeylere sabrederek ne yap? Onu yücelt. Ve <gülüyor> siya elbiseni temizle olarak Türkçe'si açıklayabileceğimiz mananın ayetin manası nedir? Yani tahhir <gülüyor> aamelk yani amellerini ne yap? Temizle. Neden temizle? Anish <gülüyor> şirk, şirkten temizle. Çünkü arkadaşlar, günahların en çirkini, günahların en iğrenci nedir? Şirktir. Diyor ya sahabe, اَيُّذَّنْ بِاَعْظَمْ Günahların en çirkini, günahların en büyüğü hangisidir? diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sorunca Allah-u Teala ne diyor? اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَةً Seni yaratmış olan Allah olmasına rağmen, Allah seni yaratmış olmasına rağmen, ona ne yapman? Eş koşman, ortak koşman. Neydi ortak koşman? Rububiyetinde mi? Hayır. Hayır. Çünkü Rububiyetinde ortak koşan olmamış. E, bu konuda Allah'la beraber başka Rab var demiş Nedir? Seni yaratmasına rağmen, seni yaratmış olanın Allah olmasına rağmen ona ortak, eş, denk, fan, ibadette. Yani kendi amellerinde. Ey kul, senin yapmış olduğun fiillerinde namazında, duanda, haşyetinde, kalbi amellerinde, kavli amellerinde azaların da yapmış olduğun amellerinde Allah Teala'ya yapılacak olan yapılması, Allah Teala'nın kendisine yapılmasını hak ettiği amellerini yapan başkasını Başkasına yapmak. Bunu yaparak da Allah'a yapmış olmak eşkoşmak. İşte günahların en çirkini ne bu? وَرُّجُزَ فَحْجُرْ رِجْ Yani asnam. Bunlar ne nedir? Puklandır. <gülüyor> Bunları hecretmek ne demek terkuhâ, terk etmek velberâetû minhâ, onlardan teberri etmek berîm demek, ben uzağım demek ve ehlihâ ve ona tabi olan, o kutlara tabi olan, o kutlara ibadet eden, o ve tabi olanlara, onlara uyanlara, onlara ibadeti laik görenlerden ne yapmanızların teberri etmesidir. Ayetteki emir onu da kapsıyor. Daha önce dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam ne demişti kavmine? وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّن۪ي بَرَعُونَ İbrahim şöyle dedi kavmine ve babasına اِنَّن۪ي بَرَعُونَ مِمَّا تَعْبُدُونَ Sizlerin ibadet ettiklerinizden ben beriyim. Bunu ilan edecek insan. İşte Aleyhisselatu Vesselam'ın davet ettiği Risaletin yani Resulluğun geldiği konferenzir kalk ve uyar diye başladığı davet kaç yıl sürdü arkadaşlar Mekke'de? 13 yıl sürdü Mekke'de. 13 yıl burada şimdi çok önemli bir hususa değineceğim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl tek bir şeye davet etmiş. Tek bir şey. Ve tek bir şeyden sakındırmış, arındırmış. İnsanları korkutmuş, uyarmış. Nedir o? Tevhide çağırmış. Şirkten sakındırmış. Bak, tek bir şey. e kaç yıl sürmüş? 13 yıl dikkat ederseniz yani zinaya yani zi, insanları zinadan uzaklaştırmamış insanları içkiden uzaklaştırmamış insanlara haccı emretmemiş insanlara zekatı emretmemiş insanlara orucu emretmemiş i̇şte biliyor musunuz? 13 sene boyunca davet ettiği tek bir şey var o da tevhid buradan ne anlıyorsunuz? buradan şunu anlamanız lazım arkadaşlar Bu dinin tevhide verdiği önemi. bu dinin ibadetlerde kulların yapmış olduğu ibadetlerinde yalnızca Allah'ı birlemeleri gerektiğini ne kadar önemli olduğunu, Allah Teala'nın buna ne kadar ne kadar önem verdiğini anlamamız gerekiyor. Daha sonradan bakın Medine'ye gelmişaleyhisselam. Medine Medine'de kaç yıl yaşamış? 10 yıl, 10 sene yaşamış. Ne davet etmiş? Tevhidle birlikte Ne davet etmiş? Amellere. Bir sürü şey, tek bir şey değil. Bunun içinde namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya iyilik vesaire, tüm amelleri 10 yıl boyunca ne yapmış? Anlatmış. Demek ki bu dinde öncelikli olması gereken şey ne arkadaşlar? Tevhid. Tevhide davet. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh'tan bahsediyor. Suayb'tan bahsediyor. Salihten bahsediyor. Onlardan hepsinden bahsederken ne diyor? Onlar kavimlerine şöyle diyorlar. Ya kavmi'budullah. Nuh, Şuay, Salih. Bunlar hep kavimlerine şunu söylüyor. Ya kavmi'budullah. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilâhin gâyruh. Sizler için Allah'tan başka bir ilah yoksun. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam tek başına değil. Onunla birlikte. Nebi kardeşleri Bu dine ne yapmışlar? davet etmişler. Aleyhisselam ne diyordu? İlk geldiği günlerde demekti. İnsanlara dolaşıyordu risalet geldiğinde "Kulû lâ ilâhe illallah tuflih." "Lâ ilâ illallah" deyin, kurtulun. "Lâ ilâ illallah" deyin, kurtulun. Ve insanlar bunun ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini biliyorlardı. Niye? Çünkü o zamanki atmosfer, o zamanki mücadele belliydi. Saflar çok açık. Yani bir tarafta Mekke halkı ve ibadet ede geldikleri putlar, ilahlar, Allah'a yakınlaşmak için aracı koydukları aracılar, bir tarafta da peygamber olduğunu söyleyen, Allah'tan vahiy geldiğini, kendisine elçilik geldiğini, risalet geldiğini söyleyen ve insanlara gidip Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur demeyi emreden bir insan. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın la ilahe illallah deyin kurtuluşa erersiniz. Sözü o gün çok açıktı. İnsanlar bunun ne manaya geldiğini, onlardan kendilerinden neyi götüreceğini biliyorlardı. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam onları ne yaptı arkadaşlar? 13 sene. Tevhide davet etti. Tek bir şey. Peşikten sakındırdı. Baba Adel Aşr 10. senede Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı arkadaşlar? 10. senede olduğunda bir Recep'i sema Sema'ya yükseldi. Hani İnsanların önümüzdeki günlerde Miraç kandili diye kutladıkları, kutlayacakları o hadise. Zira bu kandil dinimizde olmayan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizati bu olayı kendisi kendisi yaşayan bir kişi olmasına rağmen ashabına bunu anlatıp onların bunu tasdik etmiş olmasına rağmen hiçbirinin kalkıp kutlamadığı bir gün bugün insanlar tarafından ne yapılmakta? Mukaddes bir gece olarak kutlanılıp o geceye dinin getirmemiş olduğu, dinin açıklamamış olduğu, vermemiş olduğu özel durumlar vererek farklı ibadetler yapılmakta ki bizler de buna ne diyoruz? Dinimizde bu tür şeyler idattir. Afuridet <gülüyor> aleyhissalamatul kams. Nebi aleyhissalatü ve ben bu miraç gecesinde ne oldu? Namaz, beş vakit namaz farz kılın. Bilinen malum, kısa bu haritete geçtiği üzere allah Teala ile İlk başta 50 rekat geldikten sonra namaz. Musa aleyhisselam uyarısıyla kavmin buna güç yetiremez demesiyle Rabbine gelip giderek bunu aleyhisselatü ve sayıda beşe indirdi. Ancak ecirde sevapta bundan oldu hala 50 olarak kaldı. Bu da onun bu ümmete olan neydir? Şefkati, merhameti arkadaşlar. Yani bizler şunu bilmeliyiz. Nebi bir ve bizlere bir şey emrettiyse ve bu emrettiği o şey bize bugün bu çağda atmosfer gereği, çevre gereği, insanların yaşam tarzı gereği ağır geliyorsa bilin ki bu bizim kendimizden dolayı, kendimizin ağırlaştırmasından dolayı olan bir ağırlık. Yoksa Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete, bu ümmetin kendisine olan merhametinden daha çok merhamet. İşte biliyor musunuz? 50 vakit namaz var, 50 vakit namaz var, onu 5'e indiriyor. Yani bugün bazı konularda ya bu çok ağır, bunu yapamıyoruz demek olmaz bize. De ki Zira Allah Teala'nın hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Azîzun aleyhimâ anittum. Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Harisun aleykum. Sizlerin üzerine nedir çok? Düşkündür o. O düşkünlüğünden, o merhametinden dolayı da ne yapmış? O Miraç gecesi Allah Teala ile beraber konuştuğu o gecede namazları 5 vakit indirmiş. İlim evi diyor ki, o namazlar 5 vakit parça olmadan önce, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, müminler günde 2 rekat namaz kılıyor onu. Bir sabah bir de akşam olmak üzere. Mirraç kıssasını, Mirraç hadisesinde biliyorsunuz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Bineği Medine'den, Bineği Mekke'den, pardon, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getirilip, Bireyini oraya bağladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kendisini göğe kaldırıp yediket samayı geçtikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir yere ulaşıyor, ulaşıyor, ki, ulaşıyor ki kalemlerin neyini duyuyor? Sesini duyuyor. Kalemlerin sesini yazılıyor. Ondan sonra Allah-u Teala ile konuşuyor. Kendisine sorulduğunda Allah-u Teala'yı gördün mü? Ne diyor Allah-u Aleyhisselam. Nurun enna erâ. O bir nurdur. Onu nasıl? göreyim. Yani neyi görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah Teala'nın kendisini kullarından sakladığı hicabı, yani nuru perdeyi görüyor. O perde ne nedir? Nur, harıltı. Yoksa Allah Teala'nın kendisini ne yapıyor görüyor Ve salla fi Mekke felafesinin. Mekke'de kaç sene namaz kılıyor arkadaşlar? 3 sene. Çünkü Mekke'deki 13 yıllık e, Risalet, Peygamberlik ve Resullük döneminin 10. yılında namaz ne oluyor? Miraç hadisesiyle farz oluyor. Bakın ortada zekat yok. Ortada hac yok. Oruç yok. İçkiden yasaklama yok. Zinadan yasaklama yok. Ne var? Tevhide davet, şirkten sakındırma var. Ve ba'de ha umira bil Medine. Ardından da Nebi Aleyhisselatü Mesela Medine'ye hicret olunmakla, hicret etmekle emrolundu. Nedir hicret? Hicret arkadaşlar sözlük manası olarak terk etmek demek. Hicret terk etmek demek. Şer'i manası müellif de açıklıyor. El intikal min beld şirk ila beld İslam. Şirk diyarından şirkin galip olduğu, zahir an yaşandığı topraklardan İslam topraklarına yapmak göç etmek, hicret etmek. وَالْهِجْرَةُ فَرِيدَةٌ عَلَى هَذِهِ الْعُمَّةِ Hicret, bu ümmetin üzerine nedir? Farzdır. Bu ümmetin üzerine farzdır. Ne zaman? مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ اِلَّا بَلَدِ الْاِسْلَامِ Şirk topraklarında, İslam diyanına. Alimler diyorlar ki, şayet bir insan şirk ve küfür topraklarında yaşıyorsa, orada dinini zahiren yaşamasına izin verilmiyor ise, ezapın okunmasına... namaz قطمة dinin بحكملرائه zahiren اشرحماً açıkça, yapamıyorsa, سويه يفهمونه سويه يقولوا بوكشينه من هجرة من هجرة من هجرة Orada kaldığı her هجرة من هجرة من هجرة من هجرة من هجرة من هجرة من هجرة من هجرة من هجرة Kıyamet saati gelene dek, kıyamet kopana dek, devam edecektir. Kıyamet kopana dek, devam edecektir. Nebi Aleyhisselam Vesselam, rivayetler gelecek biraz sonra, onların yeri geldiğini açıklayacağız. Aleyhisselatü Vesselam, hicret, tevbe kesilinceye dek, devam edecektir. Hicret kapısı tevbe kapısı kapanınca dek, devam edecektir. Tevbe de güneş, Batı'dan doğuncaya kadar devam edecektir diyor. Başka bir hadisede diyor? Fetihten sonra, yani Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Şimdi bu iki hadis zahirde birbirine ne gibi gözüküyor? Zıt gibi gözüküyor. Halbuki Zıt değil. Ama bazı akıl eksikli, aklı eksik olan insanlar hadisleri inkar etmeye kendilerine e, yöntem edinmiş, yol edinmiş olan tipler Zahiri bu şekilde olan, zıt gibi gözüken hadisleri birbirine vurdurarak ne yapmaya çalışıyorlar? Hadisleri inkar etmeye çalışıyorlar. Diyor ki bir tarafta böyle diyor, bir tarafta böyle diyor. Demek ki yani hadisler ee, dinde ne olmaz? Delil olmaz. Bunun manasını biraz sonra açıklayacağız. Ve delilü kavluhu taala nedir? Şirk küfür diyarından, İslam diyarına hicret etmenin delili.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 usta قلنا مستضعفين في الارض كيف يملكنا هم قالوا الا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها هicret etmek için Allahu Teala'nın yeryüzü geniş değil miydi yani meleklerin canlarını almaya gittiği okullar hicret etmesi gereken hicret etmeyen okullara melekler soruyor bu sorunun sorusu öğrenme sorusu değil yani bilmediklerinden dolayı sormuyor melekler onlara niye soruyorlar Azarlama sorusu bu. Biz yani Türkçe'de diyoruz ya, ben sana demedim mi? Yapma demedim mi? Yani bu soru cevabı beklenen, karşılığı beklenen bir soru değil. değil. Ne bu? Karşıdakini... Ne fırçalama sorusu. Fenerikler yani soruyor şimdi, diyor ki أَلَمْ تَكُلْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا <gülüyor> fiha. Allah'ın hicret etmek için Allah'ın yeryüzüğü geniş değil miydi? allah تعالى عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها İşte bu insanların عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها Ne kötü bir عندها Ne kötü bir sonuçtur. عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها عندها la yastati'una hiletan wala yahteduna sabila. Dibu insanlar yani ustaza falan insanlar la yastati'una hiletan çaresizdir wala yahteduna sabila. Hiçbir şekilde bir yolla olamamış. Onlar mazurdur diyor Allah Teala. Ta ulaike işte onlar bu bahsettiklerimiz yani ulaike asallahu en ya'fu ve en ya'fu anhum. Umulur ki Allah مرحباً وصلاتنا الله رافد الركبان الله عفوًا afuvan gafura. Ve أبتديزير ومرحمة إبرصيدير. كما ترون يا أصدقاء، يعني إنسانٌ، فقط شرك، كفر، بلادٍ، من إسلام تربةٍ، لا يعيش، مش عاش، مش عاش، فسقٍ، فجورٍ، الله إسياً، أشخاصٍ، مش عاش، مش عاش، مش عاش، مش bunların yaşanmadığı, bunların daha az olduğu, çoluğunu, çocuğunu koruyabileceği yerlere ne gitmesi lazım. Tabii bunun hükmü daha önceki açıkladığımız şeye göre değişir. Kimi zaman farz olur, kimi zaman mustahap olur. Kimi zaman mustahap olur. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ey iman eden kullarım, İnne benim toprağım yeryüzü nedir? Geniştir. Ve iyya ya bana ibadet edin nasıl ibadet edin daha geniş bir yer arayarak, arayarak dininizi yaşayıp bana ibadet edeceğiniz yerlere gidip gidip gidip oralarda bana ibadet edin. Baal al-baqawi raihi ma allah diyor ki profesör sebebi nuzurih değil ayet il bu ayetin ini sebebi kimlerle ilgili? Müslümanlarla ilgili demin okuduğumuz ayette Mekke'de Hicrete gücü yetip de hicret edemeyen insanlar, meleklerin gelip sorduğu. Allah'ın ebeveyni bilmek ya, Lam yuhaciru nerede umullah bismilliman. Allah zala onlara ne yaptı? İman ismiyle seslendi. Ne dedi? Ya ibadiyetlerini ameli. Ey iman eden kullarım. Yani bu hicretle emr kimler? Müminler. Vadelilu ala hizrati mina sunne, Sünnetten delil neydi? Kavlu sallallahu aleyhi ve sellem demek istediğimiz hadis لَا تَنْقَتِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَتِعَ التَّوْبَ Tövbe bitmeden, tevbe kabusu kapanmadan, hicret bitmez. وَلَا تَنْقَتِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْبُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Güneş batıdan donkmadıkça tevbe de ne olmaz? Kapanmaz. Tevbe kabusu ne olmaz? Kapanmaz. Yani hicret ne zaman devam edecek arkadaşlar? Kıyamete kadar devam edecek. Peki, La هجرة بعد ذلك فتح. sonra, صور مكة في حين أن الهجرة لم تكن حدثي. ناسان ما سيحدث؟ إيه. ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما سيحدث؟ ناسان ما yok? Gerek yok. O da bu şekilde anlıyoruz. İki hadisi anlıyoruz. Hala ma istakarra bil Medine, Medine'ye gidip yerleşince aleyhissalatu vesselam, amara bi bakiyyeti şerai'il islam. Ne yaptı Mehmet? Nebi aleyhissalatu vesselam, yeni kalan mülümlerini insanlara anlatıp emretti. Neyi bin mislu az zekâti, ve al-savmi, ve al-hacji, ve al-adhani, ve al-cihâdi, ve al-amri billahi ve al anil munkan, ve gâiril zâleke min şerai'il islam. bakın namaz peygamberliğin 10. yılına geldi bir Aleyhisselatü Vesselam zekatı ne zaman emretti? Zekatın farzı ne zaman geldi? Medine'ye gittikten 2 yıl sonra yani Medine'ye hicretinin 2. yılında zekat ne yaptı? Farz oldu. Yani kaç sene sonra? 15 Oruç da aynı şekilde Bedir savaşında biliyorsunuz Ramazan'da ne yaptı? Oruç farz oldu. Oruç farz oldu. O da ikinci yıl. Yani on beşinci yılda oruç farz oluyor. Hadise alimler arasında ihtilaf var. Hicretin altıncı yılında mı yoksa hicretin dokuzuncu yılında mı diye. Bu hakikat alimler diyor ki hac hicretin dokuzuncu yılında ne oldu? Farz oldu. Farz oldu. Ama ondan önce ne yapıldı? Hac yapıldı. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hac ne zaman yaptı? Onuncu yılda yaptı. Dokuzuncu yılda kimi gönderdi hacca? Ebubekir radıyallahu anhu gönderdi. Onuncu yılda kendisi hacca gitti. Kendisi onuncu yılda hacca gitti. Fakada ala hada açtımasini. Bu şekilde on yıl daha mı etti Ali İzancası? On yıl dinin tüm ayrıntılarını, emri bil mağruf, neyyah, ne münker, oruç, zekat, hac, ezan, bunların hepsini ne yaptı? İnsanlar anlattı. Tabii بعدها توفي الله وسلامه عليه. Bundan sonra Nebi Aleyhissalatu Vesselam vefat etti. Ama dini o baki. Onun dini nedir? Baki'dir. Daha da dinihu la hayra illa dalal ummet alayh. Onun geride bıraktığı din öyle bir din ki insanlara gösterilecek artık hiçbir hayrı yapmamıştır. Geri bırakmamıştır. Onlara açıklayıp öğretmiştir. Ve hiçbir şer bırakmamıştır ki bu din onu yapmış olmasın? İnsanları öğretip açıklamış. Olmaz. Hatta Salman'ın parisiye gelip sorduklarında yani din peygamberimiz size tuvalete girmeyi dahi mi öğretti? diye bir adam gelip sorduğunda ne diyor? Evet. Tuvalete girmeyi dahi öğretti. İşte hatta ne diyor? Yüzümüzden kıbleye ve arkamızı, yüzümüz ya da arkamızı kıbleye dönüp tuvalet yapmamayı dahi bize ne yaptı? Öğretti. E yani buzarı ediyor. ne diyor? Havada uçup kanat çırpan, kuşla ilgili verilmesi gereken haberi rahimle Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Haber verdi. Yani dinde atacağımız her adımı din adına, cennete başlatacak her adımı bize Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Cehenneme götürecek, her adımdan da bize ne yaptı? Sakındırdı. فَالْخَيْرُ الَّذ۪ي دَلَّ عَلَيْهِ الْتَوْح۪يدِ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davet ettiği en büyük hayır hangisi? Tevhid. Dediğimiz biz dekimiz. On yıl. iyilik yapmaktan önce, iyilik yapmayı emretmeden önce, namazda, zekalı, haccı emretmeden önce davet ettiği ilk şey, seviyiz. وَجَمِعَ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَهُ ne yaptı? Allah-u Teala'nın Allah sevip razı olduğu her şeyi Allah-u Teala'nın bizlere öğretip emretti, açıkladı. وَا شَرْرَ لَذ۪ي حَدَّرَ مِنْهُ شِرْءٍ وَجَمِعَ مَا يَكْرَهُوا اللّٰهُ وَيَأْبَىٰ Sakındırdığı ilk şey nedir? Şirk. Bu Allah-u Teala'nın sevip saymadığı her şey. Yani bu şu demek, bizler din adına ihtiyaç duyduğumuz her şey, her konu bizlere ne olmuş, öğretip açıklanmıyor. Yani bu şu demek, kalkıp kendi akıllarımızın iyi gördüğü, istihsan ettiği, güzel gördüğü şeyleri dine sonradan yamama, yamama, yamama etkimiz yok. Dinden görüp bunların bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannederek bunlarla amel edemeyiz. Evvel ki insanların tümü, milyonlarca insanlar bunu hoş görse de, güzel görse de, bizler biliyoruz, bilsek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve ashabı Böyle bir şeyi yaşamamış, din adını alıp kullanamamış. de ne yapacağız arkadaşlar? Bunları Nasıl yapmazız? Böyleki insanlar bunu Allah kullasa, yapsalar. Baatehu Allahu baatehu Allahu Allah da onun insanlara ne oldu? Gönderdi. Baftar Allahu taatehu alacem ona itaat etmeyi ne yaptı? Pars kıldı. Pars kıldı. فَدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَا قُلْ يَا اَيُّهَا الْنَاسِ De ki, ey insanlar, اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِعًا Ey insanlar, ben sizlerin hepinize, tüm insanlara neyim, gönderilmiş bir elçiyim, Resulüm. Bu ayette arkadaşlar, ne yok? Cin zikredilmiyor bu ayette. Bir tadı dertsiniz. Değil mi ne dedik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara ve cinlere gönderilmiş diyor. Elif de bunu söylüyor. İnsanlara ve cinlere gönderilmiş diyor. Ama getirdi getirdiği delille bakın. Diyor ki Hulya eyyü ennaz de ki Muhammed insanlara inni Rasulullah ve yukum ben sizin hepinize gönderilmiş Allah'ın bir elçisiyim. Peki cinlerin deliliyle veyahut da bu ayetten cinlere de gönderilmiş olduğunun delili çıkar mı? Çünkü bazı aklı fikri sapık olan insanlar görüyoruz maalesef, her gün yenisi tülüyor. Çıkıp ki cin diye bir şey yoktur. Nebi ve selam onlara gönderilmemiştir. Gibi, neler sunuyor? Deliller sunuyor. Halbuki bu ayetin kendinde bile, alimler diyorlar ki cinlerin kapsayan bir delil var. Çünkü diyorlar ki ilk olarak insan kelimesi diyorlar farklı farklı manada türemiştir yani herkes farklı bir şey söylüyor, her alimin farklı bir görüşü var. Bu görüşler hemen hemen üç görüşte sınırlanıyor. Yani insan kelimesi neden türemiş? Kimileri diyor ki insan kelimesi nisyan. Ne demek nisyan? Unutmak. İnsan çok unutuldu, unuttuğu için ona ne isim koyulmuş deniyor? insan. Kimileri diyor ki İnsan kelimesi isti'naz kelimesinden türemiş yani evcil yani insanlarla tanışabilen insanlarla beraber yaşamaya alışkın bir yaratık. Toplu yaşamaya, insanlarla beraber yaşamaya. Kimileri diyor ki insan kelimesi nevus kökünden gelmiştir. Nevus kökü de diyorlar çok hareketli, Çok hareket eden. İşte bir sözlük manası olarak sözlük manası olarak <gülüyor> buradaki insanı çok hareket eden manasında kabul edersek ki bu mümkündür. Alabiliriz bunu. Sözlük manası olarak ayet ne olmuş olur? Hem insanları hem de cinleri kapsamış olur. Zira zira Allah Teala ne buyuruyor? Ve ma enzelnâke illâ rahmeten lil alemin. Ne diyor burada Allah Teala? Bizler seni ancak alemlere rahmet olarak döndük. Alemler alemler insanı da kaplar, tabii cinleri de kaplar. Yine hadise yani İbn Mesud'un rivayet ettiği hadise Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki "Kâne nâsun minel ins, yâbûlûne nâsen minel cin." İnsanlardan bir topluluk, cinlerden bir insan topluluğunda ne yapıyor diyor? Tapıyor, ifade ediyorlarmış. Yani cinler de insan kelimesi içine ne var? bu şekilde bu kullanımda girer. Girer. E biliyorsunuz arkadaşlar cinler Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresi olmaz lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı girip duyuyorlar. Kur'an'ı işitiyorlar. Geliyor kavimlerine diyorlar ki cinler, "Ya kavmenâ, ey kavmimiz cinler kendi kavimlerine diyor ki, "Ecîbu dâ'iyallâh. Da Allah'a davet eden o da o adama o kişiye ne yapın?" icabet edin. ve amenu bih ona iman edin nasallakum min zunubikum Allah da size ne yapsın qalarını başlasın affetsin yani bu ayetler bu deliller bizlere cinlerin olduğunu da gösteriyor Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın onlara da gönderilmiş bir peygamber olduğunu ifade ediyor bütün insanlara gönderilmiş Aleyhissalatu vesselam sadece Araplara değil Ne diyor vellezinefs Muhammedin biyedihi Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun, elinde, elinde tutana yemin olsun. La yismaghi ahadun min hazil umma Yahudi'ün veya Nasrani'ün bu ümmetten, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun beni duyup da ölen. Sıma la yumin bi ve sonra bana iman etmeyen ve bana gönderilmiş olana iman etmeyen ne olur? Illa kânimin ashabinlar. Ateş evet, evet. ashabından cehenneme gideceklerden olur diyor. Yani hani bazıları diyor ya bu hadis muslimde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek Yahudi ve Hristiyanlara farz evet. değil. Onlar sadece La ilahe derse ne olur? Yeter. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bu ümmetten ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun. Beni duyup da bana gönderilen risaleti duyup da iman etmeden ölen ancak ne yapar? Tehenneme gider, ateşe gider. Apaçık söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisim. Ve ekmelallahu bihiddin. Allah Teala'nın aklı dini tamamladı. Ve delilu kavluhu Teala. Bunun delilini ne? El yawme etmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün size dinimi tamamladım. Kemale erdirdim. Ve dinimi ne yaptım? Nimetimi tamamladım. Dini kemale erdirdim. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينَ Din olarak size İslam'ı seçip razı oldu. Ve delil alâ melkî sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam'ın öldüğünün delili اِنَّكَ مَيِّتُ Sen öleceksin. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Onlar da ölecek. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ رَبِّكُمْ تَقْتَتِمُونَ Ve sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda ne yapacaksınız? Husumet. T 50 izamatı ib'athun insanlar ölüp belirli zaman sonra doğacaklar haş olunacaklar yeniden diriltilecekler ve delil kavlullah taala منها خلقناكم sizler nereden yarattık topraktan ve fiha nuidukum siri toprağa döndüreceğiz ve minha nukhrijukum taratan ukhra bir defa daha sizleri oradan topraktan çıkaracağız Diğer bir ayette وَاللّٰهُ أَمَّتَكُمْ اِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Allah sizler yerden bir bitki gibi ne yaptı? Çıkardı. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ بِيَا Sizi tekrar oraya soktu. وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ Oradan tekrardan ne yapacak? Çıkaracak. وَبَعْدَ الْبَعْحِ مُحَاسَبُونَ İnsanlar yerle dirilirdikten sonra ne yapacaklar? Eshaba çekilecekler. وَمَجْزِيُّنْ بِأَعْمَالِهِ karşılığını bulacaklar. Herkes amelinin karşılığını bulacaklar. Deliline bulun. Ve delilü kappulu Teala li yecziyellezine esa'u bimâ amilu ve yecziyellezine ahsenu bilhusnâ. Allah Teala ne yapacak? Kötülük yapanlara kötü, amelleri karşılığında kötülükle karşılık verecek. İhsan sahibi olan, iyilik yapanlara da ne yapacak? Güzellikle cevap verecek, karşılık verecek. فمن كفر بالبعث كفر، كم؟ في يوم القيامة. في يوم القيامة كفران تكرارا دليله ننكره. ده؟ ماذا؟ كافر. والدليل قوله تعالى: "كون دليلين". دير. ظعم الذين كفروا ألا يبعثوا؟ كافرنا؟ نهيتا أتى؟ نهيل سر؟ Ne ألا يبعثوا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ بَلَا وَرَبِّ۪ي De ki, İlekiz, Rabbim, sizi ne yapacak? لَتُبْعَتُنَّ Sizler ne yapacaksanız tekrardan, bildirileceksiniz. ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ İşte ettikleriniz, amel ettikleriniz, yaptıklarınızdan, dolayı sizlere ondan haber verilecek. Yaptığınız her şey, sizlere bildirilecek, tek tek. وَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَزِيرٍ Bu söylenenlerin hepsi, Allah'a nedir? يَزِيرٍ Kolay, basit. Ama insan için ne kadar zor değil mi? Beşerden, mahluktan bir düşünün. İmkansız. Herkesin amellerini tek tek saymak, tüm amellerini. Sonra onların hepsini o kişilere bildirmek ne kadar zor. Az bir bölüm kaldı. Ama önemli bölüm bunlar. Onda da son bir derse e, e, bırakalım diye düşünüyorum ama vaktimiz ne kadar var? 5 dakikamız var? 5 dakikamız varsa devam edelim inşallah. Ve arsalallahu cemi'en rusul mübeşirine ve munzirin. Allah-u Teala bütün elçileri bütün rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Ve delil kavlu ta'ala bunun delilini ne? rusulen, mübeşirine ve munzirin. Allah rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Niçin? Resulleri bu şekilde gönderdi? Resulleri gönderdi. Li alla yakuna lin nas ala Allah hucce. İnsanların Allah Teala'ya bahane sunmamaları için. Yani insanlar ya bize gelmedi, duymadık, böyle bilmiyoruz dememeleri için. İşte "alla yakuna lin nas ala Allah hucce" بعد نصل. Ve Rasullerin ilki kim? Nuh. Rasullerin ilki Nuh aleyhisselam. Ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zira dikkat edin. Allah Teala'na cekinle evhayna ileyke ey Muhammed sana vahyettik kema evhayna ila Nuh. Nuh'a vahyettiğimiz gibi sana da ne yaptık diyor? Vahyettik. Ayette buluyor. Hadiste tiyamet gününde ne yapacaklar insanlar? Şefaat için Nuh'a gidecekler. ki sen kimsin?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 kerameti, inkar ettiğimiz iftirası atıyorlarsa Adem Aleyhisselam'ın Nebi olduğunu da inkar ettiğimiz iftirasını bizlere ne yapıyorlar? Yamamaya çalışıyorlar, atmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklanıyor? Onların cehaletinden kaynaklanıyor. Bizler ayrı bir vadide bir şeyden bahsediyoruz. Onlar yarım ağızlarıyla, yarım kulaklarıyla bir şeyler bilmiyorlar. Ondan sonra üzerine bir şeyler katıp bizleri insanlara öcü olarak tanıtıyorlar. Ve kulli ümmetin بعث الله إليه رسولا من نوح إلى محمد يأمرون بإعبادة الله وحده وينهأهم عن عبادة الطاووت. Allah Teala نوحتا إتيباراً، Muhammed صلى الله عليه وسلم ذاهب لجميع الرسل لقومه لأي شيء؟ نقلنا؟ لا. يأمرنا بالعبادة için. أجل ماذا؟ من أجل عبادة الطاووت. لا تقل هذا. لا تقل هذا. لا تقل هذا. لا تقل هذا. لا تقل هذا. لا تقل هذا. لا تقل هذا. ve ne'budu'llah Allah'a ibadet ederiz. Vaciteru tağut ve tağuta sekr. Vastaradallahu ala jami'i'l ibad'el kufra bi't-tagut ve'l iman bi'llah. Allahu Teala bütün mahlukatı neyi farz kıldı? Tagutu inkar etmek önce tahliye bakın kazıma, temizleme, sonra tahliye Allah'a iman. Ali ibn al-Qayyim rahimehullah ibn al-Qayyim şedden diyor Nedir tağut? مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَدْفُعِ الْاَوْمُتَى Allah kulun kulun kulun haddi aşması. Neyle haddi aşması? Kendisine itaat edecek birini tayin ederek yahut tabi olduğu birini tayin ederek yahut ibadet ettiği birini tayin ederek ne yapmış olması? Haddi aşması. Zira tağut sözlük olarak ne demek arkadaşlar? Haddi Aşmak demek. Tağut, haddi aşan demek. Onun için Arapçada su taştığı zaman ne deniyor? Tağgal ma'u. Su ne yaptı? Saçtı. Ezan okundu. Konu bitmeyecek. İnşallah geri kalan bölümü de diğer başka bir derste, önündeki gidersiniz dersimizde inşallah tamamlayıp bu Risale'yi de sona erdirmiş olacağız. Subhaneke Allah'a emanet olun.